Okul Zili Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan 95.0 Açık Radyo'da yepyeni bir programla karşınızdayız. Ben Ayşe Alan. 15 günde bir Perşembe akşamları saat 19.30'da Okul Zili programı ile sizlerle birlikteyim. Evet programımızın ismi Okul Zili. Okula dair çok yaşanan az konuşulanları konuşmak niyetindeyim. Hayatımızın ve çevremizdekilerin hayatının önemli bir bölümünü kaplayan okul aslında her zaman hayatımızda öyle ya da böyle bir gündem olur. Ancak burada önemli olan bir şey var. Biz gündemin arkasına baktığımız zaman yani merkezi sınavları, okul türlerini, Teknolojiyi ve teknoloji ve okul ilişkisini konuşmaya başladıktan sonra biraz daha perdenin arkasına bakmaya başladığımız zaman aslında hepimizin, deneyimlerimizin, ihtiyaçlarımızın ne kadar çeşitli ve aslında da üzerinde konuşulmaya, tartışılmaya değer konular olduğunu görebiliriz. Bir örnek verelim. Mesela çocuklar okula ilk adımlarını attıkları andan itibaren çok şey yaşarlar. Bu yaşananlar bizim eğitimi nasıl organize ettiğimizle de çok alakalıdır. İşte bu noktada bazı soruları sormanın gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eğitim ne işe yarar gibi büyük soruları sormak lazım. Ama bir taraftan e, okulda teneffüs süreleri ne kadar olmalı gibi bizzat okul pratiklerine yönelik sorular sormak lazım. Eğitim politikası nedir gibi büyük sorular sormak lazım. Ama aynı zamanda çocuk beslenmesini, mesela kamusal eğitim ve yoksulluğu, okul ve hayal gücünü de Konuşmak lazım. İşte biz bu tüm konuları konuklarımızla birlikte konuşacağız. Bu ilk programı birazcık hem e, okul ziline giriş hem de soracağımız sorulara giriş olarak düşünelim istedim. Bunun dışında her bölümde neler var? Her bölümde e, bir konuğumuz, bir konumuz ve bir kitap köşemiz var. Bu gerçekten beni heyecanlandıran bir köşe. E, her bölümde eğitimle alakalı bir kitabı kısaca tanıtmak istiyorum. Umarım sizlerde kitaplığınızda yer almasını isteyeceğiniz kitaplar bulursunuz bu kitaplar arasında. Kitapların konusuna gelirsek de bazen eğitim felsefesi gibi genel konularla ilgili olabilir, eğitim politikaları olabilir, psikoloji olabilir. Ama bunun dışında bugün ilk programda tanıtacağım kitap gibi bir çocuk kitabı da tanıtabilirim size. Hazır kitaplardan bahsetmişken isterseniz ilk kitabımızla başlayalım. Bazı kitaplar sadece çocuk kitabı değildir. Aynı zamanda yetişkinlere de hitap eder. Ya da belki de şöyle söylemek doğru olur. Tüm çocuk kitapları aynı zamanda yetişkinlere de hitap ediyor olabilir. Bugünkü kitabımız da işte böyle bir eser. Kitabımızın ismi Kral Patpat için bir lollipop. Can yayınlarından çıkmış kitabın yazarı Silvia Recognila. Kitap 5-6-7 yaşlar için öneriliyor ama benim az önce söylediğim gibi ben herkese öneriyorum bu kitabı. Kısa bir özet geçmek istiyorum öncelikle. Şöyle ki bir zamanlar Papatya ülkesinde Patpat adında küçük bir prens yaşarmış. Bu prensin hayatta en sevdiği şey lollipop yemekmiş. Birbirinden lezzetli lollipopları yerken kendinden geçen küçük prens büyük kral olduğunda bile bu tutkusundan hiç vazgeçmemiş. Tutkusu öyle bir yere varmış ki bu prensin. Ülkenin dört bir yanına haber salarak dünyanın en güzel lolipopunu yemek üzere bir yarışma organize etmiş. Elbette ki ülkedeki aşçılar hummalı bir hazırlığa girişmişler. İşte bunlardan bir tanesi çok yetenekli bir aşçı ama aynı zamanda çok öfkeli bir insan olan Boris Vanilya. Boris en lezzetli lolipopu hazırlarken etrafında saçtığı öfkeyle tüm yardımcılarını işten kovmuş ve oğlu Lino'nun yardımıyla dev bir lolipop yapmış. Eseriyle övünen ama aynı zamanda nasıl koruyacağını da bilemeyen Boris, Lollipop'u kocaman bir vagona kilitlemiş, oğluna da nöbet görevini vermiş. Oğlu Lino ise çok cömert bir insanmış. Gece boyunca gelen papatya halkının isteklerini hiç kıramamış ve Lollipop'un tadına bakmalarına izin vermiş. Ertesi gün kralın huzuruna çıkmışlar. Huzura çıktıkları zaman dev sopanın ucunda minicik kalan lolipopu gören Boris çok şaşırmış ve içten içe çok öfkelenmiş. Kral lolipopu tadınca şöyle demiş: "Bu tattığım lolipopların en güzeli." İşte o anda Boris inanılmaz derecede mutlu olmuş ve havalara sıçramış. Peki neymiş bu lolipopu tatların en güzeli yapan? Bundan sonrasını okumak istiyorum kitaptan. Şöyle diyor yazar: o anda krala gerçekten de yaratılmış en güzel tatların özünü tadıyormuş gibi geldi. Yeşiller içindeki Rita'nın, sarılar içindeki Gino'nun, kırmızı giysisiyle Cegia'nın ve koyu renk örgüleriyle Fabrizia'nın, Billy'nin ve en tatlı, en güzel kokulu halkayı oluşturan papatyanın tüm yurttaşlarının olduğu, gökkuşağının bütün renklerini görmüş gibi oldu. Çünkü bu az miktardaki lolipop'a krallığındaki her insanın Rengi, zevki ve hoş kokusu sıkıştırılmıştı. Evet neden eğitimle ilgili bu kitabı seçtiğim sanırım bu satırlarda gizli. Okulda ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi bana göre daha çok renk, daha çok çeşitlilik. Bu da bu konuda bize inanılmaz derecede ilham veren bir kitap. Umarım siz de okursunuz. Umarım çocuklarla birlikte de okursunuz ve umarım çok beğenirsiniz. Şimdi programın başında sözünü ettiğim büyük sorulardan birini sorarak devam etmek istiyorum.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 İktidarı sorgulamayan, özgürlüğü sorgulamayan, hiyerarşiyi sorgulamayan eğitim e, sanki sisteme yeni köleler üretmekten başkaca bir işe de yaramıyor. Farklılıkların değerini, insan haklarını, sivil mücadeleyi, yan yana durmayı öğretmezsek eğer biz okullarda sanki biraz filleri semirtip çimenleri toprağın daha da altına gömüyoruz. İşte bu yüzden e, şunu kavramamız gerek belki de eğitim bir idrak sürecidir bir kavrayış sürecidir. İşte bu idrak ve kavrayış sürecinde eleştirel bir zihin sürecini işletmemiz gerekir. Bireyin kafasını karıştırmamız gerekir. Yeni sorular sordurmamız gerekir. Şimdi Biret bana biraz daha yardım edecek bu düşüncelerde. İyi insan olacağınıza öyle bir yere götürün ki dünyayı iyilik beklenmesin. Özgür insan olacağınıza öyle bir yere götürün ki dünyayı Kavuşsun özgürlüğe herkes. Özgürlük sevgisi geçersiz olsun. Akıllı insan olacağınıza öyle bir yere götürün ki dünyayı akılsızlık zararlı olsun. Demek ki soruların peşinde koşmak çok önemli ama aynı zamanda soruların peşinden koşmakla birlikte sorumluluk almamız gerekiyor. Biraz önce bir çocuk kitabında bir gökkuşağının tadına baktık. Bir taraftan birey yüzümüze insanlığın aynasını tuttu. İşte bu ikisinin arasında bizim yapacağımız şey okul yolculuğunda çocuklara eşlik etmek. Şimdi bir şarkı arası vermek istiyorum ve bu şarkı aslında biraz önce size tanıttığım kitapla birazcık alakalı. O yüzden çok seviyorum ve sizinle paylaşmak istedim. Kardeş Türküler Çocuk Haklı albümünden Nazar Parçasını dinleyeceğiz. Şekerli bir şarkı umarım beğenirsiniz. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Okul zili programındasınız eğitimi konuşuyoruz programın ikinci bölümünde eğitimde eşitsizliklere değineceğiz şimdi sizinle paylaşmak istediğim bir başka yazar aynı zamanda bir eğitim filozofu var ismi Paulo Freire belki duymuşsunuzdur ezilenlerin pedagojisi isimli çok güzel bir kitabı var bu kitapta yazdıkları bana göre bugün eğitimdeki sorunlara dair çok şey anlatıyor bu yüzden tekrar tekrar okumak lazım Frer hayatını aslında yetişkin eğitimine adamış. Brezilya'da yetişkinlere okuma yazma öğretmiş. Okuma yazma öğretmek için bulduğu metotla ama aynı zamanda da eleştirel pedagojiye yaptığı katkılarla çok biliniyor. Tahmin edebileceğiniz üzere Frer sadece okulla ilgili eğitimle ilgili yazıp düşünmüyor konuşmuyor. Aynı zamanda siyasete dair de pek çok şey söylüyor. Sizinle bu bölümde birkaç fikrini paylaşmak istiyorum. Ona göre hali hazırdaki eğitim öğrencileri yardım etmemiz gereken nesneler olarak görüyor. Çocuğun yani ezilenin hatırlarsanız zaten kitabın ismi de ezilenlerin pedagojisi. Çocuğun yani ezilenin yaratıcılığını önlediğini düşünüyor. Dünyadan kopardığını bilincini evcilleştirdiğini söylüyor. Ve bu sisteme de bankacı eğitim modeli diyor. Aslında öğretmen ve öğrencinin karşılıklı öğrenenler olduğunu söylüyor. Burası gerçekten çok önemli. Bir de eklediği çok önemli bir nokta var. Diyaloğa önem vermemiz gerektiğini, diyaloğun olmadığı bir sistemde olsa olsa dayatmanın var olabileceğini söylüyor. Ona göre öğretmenin özne, öğrencinin nesne olduğu bu sistem şuna benzer. Vatandaşların yani ezilenlerin nesne, siyasi liderlerin yani ezenlerin olduğu sistem. İkisini birbirine çok benzettir, birbirinden ayırmaz. Dolayısıyla bir ezen ezilen ilişkisi olarak görür. Ve bu sistemin sonucu olarak da biz aslında öğrencileri dayatmalara maruz bırakıyoruz. Onlar kaderce ezilenler oluyorlar ve özgürlükten kaçıyorlar. Peki bu modele karşı, anlattığı bu bankacı eğitim modeline karşı Freire ne öneriyor? Diyor ki, Öğrencileri, çocukları eleştirel düşünür haline getirelim. Bunun için de önerdiği sistem problem tanımlayıcı eğitim. Kitabında şöyle yazmış problem tanımlayıcı eğitim yaratıcılığa dayanır. Gerçek düşünceyi ve gerçeklik üzerinde eylemde bulunmayı teşvik eder. Böylece de insanın sadece sorgulayıcı ve yaratıcı dönüşüme katıldığı zaman özgün bir varlık olma eğitimine karşılık verir. Ben bu satırlarda gerçekten insanı güçlendiren bir şey buluyorum. Özgürleştiren bir Eğitime dair çok önemli ipuçları buluyorum. E, günümüzdeki birçok problemi sorunu düşündüğümüz zaman örneğin okulda zorbalığı yani problemi aynı Freyer'in söylediği gibi tanımlayıp üzerine konuşmak, okumak, tartışmak ve aynı Freyer'in söylediği gibi diyaloğa önem vermek gerçekten birçok şeyi eğitim hayatımızda değiştirebilirdi diye düşünüyorum. Bir yandan bütün eğitim Dünyamıza baktığımız zaman özellikle de okula baktığımız zaman teknolojik olarak inanılmaz derecede bir ilerleme kaydettik. Ee, mesela bu sayede pandemi sürecinde online dersler yapabildik. Teknoloji bize yardımcı oldu. Ama bir yandan eğitimin içeriğine baktığımız zaman şeklen bir ilerlemecilik var. Bu çok açık. Ama içerik olarak şu an aşırı derecede muhafazakarız. Neden öyle? Çünkü her şeyden önce... Çocukları bir kontrol altında tutma mekanizması olarak görüyoruz okulu. İşte bu zihniyeti yavaş yavaş değiştirmeye ihtiyacımız var. Şimdi bu bölümün bu noktasına kadar bu kadar büyük sorular ve konular ortaya koyduktan sonra biraz daha yakından bakalım istiyorum. Çocuklara bakalım çocukların ihtiyaçları neler? Biz e, bu ihtiyaçları ne kadar karşılayabiliyoruz? Farklı gruplar için okulun nasıl bir anlamı var? Şimdi bir örnekle devam edelim. Aslında okulun çocuk için üzerine bizim az kafa yorduğumuz aynı programımızın sloganı gibi aslında çok yaşadığımız az konuştuğumuz bir anlamı var. Özellikle okul dezavantajlı çocuklar için bir korunma alanı olabiliyor. Çocuk işçiliğinden, ev içi emekten, aile içi şiddetten, istismardan uzak olabilecekleri korunabilecekleri bir alan olabiliyor. Bu gerçekten o çocuklar için inanılmaz kıymetli. Ayrıca çocuklar okulda yaşadıkları sorunlarla ilgili aile dışındaki sorumlu yetişkinlerden yardım alabiliyorlar. Bunu sadece yaşadıkları şiddet ve istismar gibi sorunlardaki destek olarak düşünmeyelim. Birçok çocuk için okul değer verildiği, sevildiği, onay gördüğü, cesaret bulduğu, kendini ortaya koyduğu, kendini bir birey gibi hissettiği bir alan olabilir. Dolayısıyla dezavantajlı çocuklar için okulun anlamı ne konusu üzerinde tekrar tekrar düşünmek, konuşmak gerekir. İşte bu genellikle bizim ciddiyetini çok sonradan anlayacağımız konulardan bir tanesi oluyor. O zaman da çok geç kalabiliyoruz bu çocuklara yardım etmek için. Mesela uzaktan eğitim en çok dezavantajlı grupları vurmuştu. Kız çocukları eğitimden daha çok koptu. Yine özel gereksinimli çocuklar, engelliler, mülteci çocuklar, yoksul çocuklar, bu plansız ve hiç de kapsayıcı olmayan bir sürecin içinde birer boşluk olarak kaldılar ve şu anda bu çocukların aslında eğitimde, okulda nerelerde olduğunu e, ne yazık ki bilmiyoruz. Şimdi eğitimde eşitsizlikleri konuşuyoruz dedik. Biraz bu katmanları açmaya çalışalım programın sonuna doğru. Eşitsizliğin biz katmanlı bir olgu olduğunu biliyoruz. Eğitimde bu eşitsizliklerin katmanlarının çok derinleştiği alanlardan, çok görünür olduğu alanlardan bir tanesi Yoksulluk, cinsiyet, etnik kimlik gibi katmanlar var. Bu katmanlarda eşitsizlik derinleşiyor ve aslında yaşanılan derin eşitsizlik de farklılaşabiliyor. Çeşitli toplumsal grupların uğradığı ayrımcılıklar öğrencilerin eğitime erişiminden tutun, mesleki yönlendirmeye, okulu bırakma sorunundan çocuk işçiliğine uzanan bir yelpazede yaşanıyor. E, bu durumun sanırım Türkiye'deki en önemli göstergelerinden bir tanesi de merkezi yerleştirme sınav sonuçları. Şimdi bildiğimiz gibi e, bu konu bizim ülkemizde özellikle her yıl çok kısa süreli haber bültenlerinde gündem olan bir konu. Lise ve üniversite sınav sonuçlarının e, istatistikleri sonuçları ve birkaç sensasyonel haberle e, gündemimize birkaç gün e, yer işgal ediyor diyebiliriz. Ama bir taraftan bu sayılara biraz daha derin ve yakından bakmak aslında özellikle eşitsizlikler bağlamında bizi doğru yere götürebilir diye düşünüyorum. Birkaç veri paylaşmak isterim sizinle. Bu yıl LGS'ye 1 milyon 236 bin öğrenci girdi ve bu öğrencilerin sadece 193 tanesi tam puan aldı. Öğrencilerin %9.93'ü 400 ila 500, %7.70'i 100 ila 199. En yoğun puan aralığı ise %56.04 ile yani öğrencilerin yarısından fazlası 200 ila 299 aralığındaki aslında düşük puan bandında not almışlar. Şimdi LGS bir taraftan her geçen yıl hem öğrenci hem de veliler için çok daha önemli hale geliyor. Neden? Çünkü iyi bir liseye nitelikli bir okula girmek aslında bu öğrenciler için üniversitenin kapısını açan bir yol. Bir taraftan da bu konuda şöyle bir durum var. Sınava giren öğrencilerin sadece %14'ü sınavla öğrenci alan okullara girebiliyor. Bizim ülkemizde nitelikli okullar diye bir tanımlama var. LGS ile bu okullara giremeyen öğrenciler adrese dayalı sistemle evlerine en yakın yani diğerlerine nitelikli diyorsak sanırım bunlarda niteliksiz okullar oluyorlar. Niteliksiz okullara gidiyorlar. Evlerine en yakın olan okula adrese dayalı sistemle yerleştiriyorlar. Peki o zaman ne oluyor? Aslında biraz daha yakından bakarsak konuya. Öğrenciler mevcut sosyoekonomik yapı içinde kendi haline bırakılmış alt sınıflar olarak hayatlarına devam ediyorlar. Çocuğa aslında aileden bir sınıf kaderi miras kalmış oluyor. Oysa bugünün sosyal devletinin işi kamusal kaynakları tam da bu konular için kullanmak. Yani öğrencilerin nitelikli eğitim alıp, istedikleri üniversitelere gidip istedikleri mesleklere kavuşmasının aslında yolunu açmak bu anlamda eğitim çok tıkanıyor. Özellikle lise ve üniversiteye giriş sınavlarında. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Bütün bunlara baktığım zaman da aklıma benim şöyle bir soru geliyor. Acaba okulun bir sosyoekonomik dışlanma aracı haline geldiğini söyleyebilir miyiz? Şimdi bu bölümlük bu soruyu ortaya bırakacağım. Çünkü önümüzdeki bölümlerde bu konuyla ilgili özellikle konuklarımla birlikte konuşmak isterim. 95.0 Açık Radyo'da Okuz Zili programının ilk bölümüyle Ayşe Alan'la birlikteydiniz. 15 günde bir Perşembe akşamları 19.30'da hepinizi programa bekliyorum. İyi akşamlar.